Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra e. Fasikül'de her ayın son çarşambasında Açık Radyo'da, Açık Dergi'de Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz. Bu ay Senem Aytaç'la birlikte olacağız ve geride bıraktığımız ayın gelişmelerini konuşacağız. E, Fırat Gücel e, bu aylık programda bizimle birlikte olmayacak. Onun yerine Senem'le birlikteyiz. Merhaba Senem. Merhaba Buğra. Evet, her zaman olduğu gibi e, birkaç farklı başlığı değerlendirdiğimiz bir program yapacağız yine. Sinema Gündemi'ni. Belirleyen, bu minvalde gündemimize giren. Bunlardan biri elbette uzun süredir gündemimizi büyük ölçüde işgal eden COVID gündemi, salgın gündemi, salgının sinemayı nasıl etkilediğini programda sık sık konuştuk son aylarda. Bu ayda yine konuşacağız ama öncelikle yine bir başka önem verdiğimiz konuya o da Efecan Şenolsun'un yargılandığı davayı konuşacağız. Bir süredir fasükül olarak yakından takip ettiğimiz davalardan birisi. Bu da e, Kasım ayı içerisinde dördüncü duruşması görüldü. E, onu konuşacağız. Bir yandan da bunu konuşmanın e, bir başka vesilesi de var. E, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı sonrası mücadele günü bugün e, yayınlandığımız gün. Bu vesileyle konuştuğumuzu söyleyemeyiz tabii ki. Kasım ayının bizim için önemli gelişmelerinden birisiydi. E, Efe Can yargılandığı dava. Ama böyle bir denk gelmeyle bu vesileyle onu da hatırlatmış olmak ee, önemli diye düşündüğümüz için adını geçiriyoruz. Ee, buradan seneme pası atacağım ama bir küçük hatırlatmayla, e, belki hatırlamayan dinleyicilerimiz için. E, Efe Canşen olsun, Yaşamayanlar cizisindeki rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanıyor. Bir süredir devam ediyor dava. Dördüncü duruşması görüldü ve e, yine sonuçlanamadı dava. 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi. Ee, bir yandan setlerdeki Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde önemli bir e, yeri var bu davanın. Hem onu hem de genel olarak e, bize ifade ettiklerini konuşmak için e, seneme pas atmak istiyorum burada. Evet maalesef Covid gibi bir süredir yani aslında <gülüyor> ezelden beri e, hayatımızda olan e, ve takip ettiğimiz meselelerden bir tanesi de hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de e, kadına karşı şiddet e, vakaları ee, ve Elitişcan'ın e, davası da e, hani susma bitsinin e, oluşumuyla da beraber itici davalardan bir tanesi haline geldiği için oldukça mühim. Herkesin hani takip ettiği bir dava. Çünkü e, hani dava süreçleri kendisi oldukça zor. E, genellikle işte şiddete maruz kalan e, kadınlar için çok zorlayıcı bir süreç e, de bu davaların kendisi. O yüzden Elitişcan'ın öncelikle e, hani sabrı kararlılığı e, dirayeti e, hayranlık uyandırıcı duruşu e, Bence bu davanın hani en önemli e, göstergelerinden bir tanesi yani birazdan konuşuruz kendisi e, davadan sonra Instagram'dan kendi hesabından bir açıklama yapmak zorunda da e, kaldı zaten e, işte fasikülde e, iletiiş avukatı avuukatı merceği bir söyleşi e, gerçekleştirdik davadan sonra ve Merceği bolunu aktardıkları ...oldukça e, mühim. E, çünkü hani sadece davanın sonuçlanması, hani bir karar çıkması değil... ...bu dava sürecinin kendisinin seyrinin aslında bize neler söylediği... ...oradaki performans e, meselesi de önemli. Çünkü işte erkek yargı diye e, tabir edilen ifadenin ne anlama geldiğini... ...kanıtlarıyla, örnekleriyle adeta açıklayan bir dava... Öncelikle zaten bu kadar uzun sürüyor olması sürekli uzuyor olması adeta dava sürecinin kendisini bir ceza e, yöntemine dönüştürüyor ki e, Türkiye'de bunun örneklerine hani çok uzun zamandır çok sık rastlıyoruz yani o da Barış Akademisyenleri gibi örneklerden de düşünecek olursak yargılama sürecinin kendisi bir tür cezalandırma süreci olarak işlev de görüyor aynı zamanda. E, ve hani bu dava da 3-4-3 sene oldu sanırım yani 4. duruşma ama oldukça uzun aralıklarla devam e, ediyor. Ve e, hani Meliçe oğlunun aktardıklarından işte Covid yüzünden zaten gazetecilerin vesaire salona alınmadığı hani çok küçük bir salonda ayakta havasız bir yerde yaklaşık üç buçuk saat süren bir e, duruşma gerçekleşmiş. Ve özellikle hakimin e, tavrı işte e, hani davalının kendisinden ziyade şikayetçi tarafların, görgü tanıklarının sorgulandığı bir biçimde. E, işlemiş. O yüzden de hani gerçekten de asıl sorgulanacak e, fail yerine işte onu böyle gördün ama böyle yapmadın mı? İşte sen bununla fotoğraf çektirmişsin ama böyle mi? E, diye e, aslında hani davanın sonucuyla doğrudan daha doğrusu yani bir hakimin yapmaması gereken yöntemlerle e, bir e, mahkeme süreci ilerlemiş. O yüzden de hani burada neden bunların olmaması gerektiği? Yani kadının beyanı meselesi ne demek İstanbul Sözleşmesi niye olmalı ve İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal cinsiyet temelli tavrının neden gerek duyulduğu erken erkek şiddeti söz konusu olduğunda gibi uzun zamandır zaten herkesin bas bas bağırdığı e, şeylerin gerçekten küçük bir örneklemini daha görmüş oluyoruz. Bir de dava sonrasında hani çıkan medya haberlerini düzeltmek zorunda kalması Elitişcan'ın da. Bu işin ayrı bir e, fecat tarafı. E, çünkü işte e, Efe Can Şenolsun'un tarafından yapılmış sadece bir tane tanığın ifadesinin bir parçası kullanılarak hani aslında diğer bütün Olayın bizzat kendisini gören, tanıkların ifadeleri dışarıda bırakılarak, Elitişcan'ın savunması vesaire dışarıda bırakılarak verilen bir haber yapma biçimi de medyanın bu konudaki tavrını da, genel ana akım medya diyelim, tavrını da gözler önüne sermiş oldu. Ve Elitişcan kendi Instagram hesabından bu haberlere bir düzeltme yayınlamak zorunda kaldı. Ki bunlar çok hani zor süreçler, ağır süreçler herhangi birisi için hani kendi kendinin haberini düzeltmek zorunda bırakılmak seviyesinde hani oldukça zorlu süreçler. Hani o yüzden de bir yandan hani dayanışmak için onun yanında bulunan giden susma bitsin gibi aslında bir tür kadın dayanışmasıyla örgütlenen yapıların varlığı da hani ancak biraz destek güç. ...veriyor olabilir belki. Hani bu ikisinin devam beraber gidiyor olmasından... ...çıkarabileceğimiz ümitli bir sonuç bu belki. Hani genel olarak dava ile ilgili durum bu. Yani maalesef daha önce işte bir iki daha... ...işte Talat Bulut örneğini mesela konuşmuştuk... ...özen güven örneği vardı vesaire. Ama hani bir davaya dönüşen ve süre giden... ...tek dava bu olduğu için... ...hani herkesin takip ettiği ve hani... Doğru bir karar çıkması için gözlerini çevirdiği bir yer ki hani bir tür e, emsal teşkil etsin ve bundan sonra e, bu tip vakalarda hani ağır bir cezalandırma e, ortaya çıkmasının caydırıcı en azından bir etkisinin olması ümidi. herkesde yine de var yani. Çok kısaca böyle özetleyebiliriz sanırım durumu. Susma bitsin dedin Senem. Belki daha önce bizim sıklıkla tabii ki e, dile getirdiğimiz e, bir programda da özellikle ona ayırdığımız bir oluşum Susma bitsin. Ama onu da hatırlatalım. E, Susma bitsinin ortaya çıkmasının da aslında e, hem Talat Bulut'un, Talat Bulut, ta, Talat Bulut e, olayı üstünden yaşanan tartışmaların hem de Elit İşcan'ın e, ifşasının e, payı olan bir oluşum. Dolayısıyla iletişenin gösterdiği tavrın yerleştiği yer hepimize ifade ettiği şey böyle bir önemi var. Bir yandan böyle bir oluşuma vesile olmuş bir e, durum var. Bir yandan da e, tabii ki bütün bu durumun setlerdeki, yani Türkiye'deki genel olarak cinsiyet eşitsizliği ve e, bütün bu duruma karşı alınan ve alınamayan tavırlarla ilgili e, bir sürü şeyi sembolize etmeye başladı bir yanda bu dava. Bir yandan şeyde de söylemek lazım. Sen söyledin, ben de uygulamış olayım. E, tabii ki bütün bu hepimizi ilgilendiren tarafıyla birlikte e, iletişçinin e, özel hayatıyla ilgili özel olarak yaşadığı bir durumda bu ve bütün sürecin başından beri gösterdiği sakin ve hakikate itibar eden tavrı... E, ...hakikaten hepimiz için bence çok ilham verici ve e, güç verici. E, onu söylemek isterim. Ben gerçekten hani sürekli bir takım yaşadığımız olumsuzluklardan vesaire bahsediyoruz ama... ...böyle düşünüp kendimize e, güç bulabildiğimiz tavırlardan birisini gösteriyor. Yakın zamanda bu ayki dava sürecinde de bir benzerini gördük. Çok e, sinir bozucu bir dava sürecinden sonra... Dediğim gibi kendi hakkında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Onu da belirtmiş olalım ve aslında yine ilginç bir şekilde Türkiye'de yaşanan cinsiyet eşitsizliği meselesine yaklaşımımızdaki duruma dair bir başka vakaya geçmek istiyorum buradan da. O da Malatya Film Festivali'nin iptal edilmesi olayı. Hatırlayacaksınız bu, bu ay içerisinde 10. E, kez düzenlenmesi planlanan Muhatte Film Festivali e, yaşanan bir kriz sonrasında iptal olmuştu. E, kriz de e, daha önce festival yönetiminin e, bu yıl verilecek ödülleri e, cinsiyetsiz e, olarak ifade ettiği bir şekilde verecek olduğunu açıklamasıydı. Yani e, oyuncu ödüllerinde kadın erkek ayrımını kaldırmaya karar vermişti Muhatte Film Festivali. Aynı Şubat ayında e, Berlin Film Festivali'nin yapacağını açıkladığı gibi. Ancak olaylar Türkiye'de tabii ki çok öyle gelişmedi ve kullanılan cinsiyetsiz ifadesi festivalin iptal edilmesine kadar gitti. Oradaki yorumlarını sorarak devam edeyim istersen Sena. <gülüyor> tamam yani yine her ne kadar artık biraz hani gülüyoruz ağlanacak halimize durumunun iyi bir örneği bence bu vakada. Ee, hani Çünkü gerçekten bir kere şu, şu cümleyi bir böyle alarak başlamak lazım herhalde. Gerçekten basın bülteninde kullanılan bir ifade yüzünden aslında bir festival iptal edildi aşırı hızlı bir şekilde. Yani buradaki absürt yönetim krizi ve hali çok tuhaf gerçekten de. Hani TÜRSAK bu sene festivalin e, koordinasyonunu e, yapmak üzere görevlendirilmiş. Ee, ve de işte Berlin Film Festivali'nden ilham alarak böyle bir oyuncu ıı, kategorisindeki kadın erkek ayrımını ortadan kaldırmaya karar vermiş. Hani aslında bir yandan da baktığınızda sanırım Fırat Yücel bu konuyla ilgili bir tweet de atmıştı. Yani diğer bütün ödüller ödüller aslında kategorik olarak kadın ve erkek diye ayrılmıyorlar. Yani en iyi yönetmen, en iyi senarist, sanat yönetmeni vesaire. Hani aslında bu cinsiyet ayrımı ödülü sadece oyuncu kategorisinde e, olan bir şey. Hani oradan onu kaldırmanın kendisinin bu kadar büyük bir kriz yaratması da ayrı bir komedi e, bir yandan. Hani bu iyi bir karar mı, kötü bir karar mı? Hani neler nasıl artı eksi sonuçları olur? Bu ayrı bir tartışma. Hani konusu bu kararın kendisinden bağımsız olarak bahsedecek olursak. Ee, ve birden hani e, Türsan yaptığı yazdığı basın bültenindeki cinsiyetsiz ifadesi çok büyük tepkiler e, uyandırıyor. Ve gerçekten de e, daha sonra Malatya Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya bakarsak, e, yani bütün dünyayı ve geleceğimizi tehdit eden değerlerimiz ile bağdaşmayan bir yaklaşımın tezahürü, gibi hani çok büyük ifadelerle <gülüyor> bir e, krize yol açıyor ve apar topar festivali düzenlemekten vazgeçiyorlar bu sebepten yani bunun arka planında başka şeyler var mı ne oldu ne bitti tabii ki çok bilemiyoruz hani medyaya ve e, yansıyan kadarı böyle e, ama belli ki en azından kurumlar arası bir e, anlaşmazlık ve şey yüzünden bu hale gelmiş. Bence burada daha aslında hani belki de e, hatırlatmamız gereken şey TÜRSA'nın şu an başında olan Elif Dağdeviren'in aslında 2014'te e, bütün bu hani sonrasında çokça tartıştığımız ve ilk büyük e, sansür krizi e, nin e, olduğu sırada festival direktörü olmuş olması. Yani aslında Elif Dağdeviren e, yine bir AKP belediyesinde olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni 2014'te bir filmin Hatta işte söyleyelim yani şey çokça konuştuk biz kendi aramızda ama bilmeyenler için. Ee, bir gezi belgeseli olan Leanne Tuvi'nin Yeryüzü Aşkın Yüzü'nün oluncaya dek filminin e, hani sakıncalı olabileceğini düşünüp hani bazı bölümlerini sansürleyip mi göstersek şu bu derken bu krizin patlaması ve e, filmin e, festivalden çıkarılmasıyla sonuçlanmıştı. Ve sonrasında biliyorsunuz bu olay çok büyüdü. Yani işte ulusal belgesel yarışmasının kısa film yarışmalarının bir yer ulusal yarışmanın bile iptaline kadar giden ee, bir süreçle sonuçlandı ve asıl sansür tartışma sinemada orada alevlenmişti. Hani oradan bu noktaya geldiğimizde oradaki festival direktörü Elif Dağdeviren'in bu sefer e, başka otoriterler tarafından hani bir tür yani sansür diyemeyiz bunu ama benzer bir baskı ve hassasiyetler e, söz konusu e, olarak bazı şeylerin e, yaptırılmaması ile sonuçlanması biraz trajikomik komik aslına hı hı. E, bakarsak. Evet, ya yani bir trajik komik tam bir Türkiye hikayesi gerçekten. E, bir yandan da aslında bu olay e, bir sürü şeyle birlikte e, Türkiye'de film festivallerinin e, yapılması ve e, yerleştiği pozisyonlarla ilgili de bir sürü şeyde söyler vaziyette aslında. Bunların e, bir Belediye organizasyonu olması ve çoğunluğu işte AKP belediyesi olan belediyelerin oyun alanı haline bir anda gelebilmesi ve çok alakasız hani tuhaf yerlerden bir anda işte festivalin iptal edilmesine kadar gidebilecek rahatlıkta bir onların gücünde bir yer halinde olması bunların. Bir yandan da e, Türkiye'de sinema üretimi, ulusal e, sinemamız üzerine e, konuşurken ister istemez e, ciddiye aldığımız referans gösterdiğimiz yerler olmuş. Bunların hakikaten bir çelişki içerisinde barındırıyor. Antalya süreci için de benzer bir şey geçerli. Bir yandan buradaki durum için de benzer bir şey geçerli. Bu alanlar savunulmalı mı, savunulmamalı mı? mi ifade ediyor? Tabii ki hepsi tartışmaya gebe. Burada e, kapatabileceğimiz bir konu da değil kesinlikle. Ama yani e, belki. Pardon bir temenni olarak yine de şey söylenebilir yani bence gerçekten partiden de bağımsız olarak herhangi bir film festivali yani belediye o şehrin hani o sponsoru oluyor olabilir lojistik destek sağlıyordur vesaire ama bir festivalin içeriği ve yönetimi konusunda son karar merci asla olamaz yani o anlamda festivallerin özel olması gerekir. Ve festival komitesinin, festival şeyinin belediyeden bağımsız karar veriyor olması lazım. Yani bir festival kimliği böyle oluşur. Yoksa gerçekten AKP'li belediye geldi böyle oldu, CHP'li belediye geldi böyle oldu gibi hani seneden seneye parti politikalarına göre <gülüyor> değişen bir festival anlayışı zaten olamaz. O yüzden o anlamda hiçbir zaman belediyelerin sponsorluğundaki festivaller bizim ülkemizde o anlamda özerk olmadılar, olamadılar. yani temenni edelim ki bu kurumlar kendilerini daha bağımsız, özerk var oluşlar olarak kurabilsinler. Ya bir yandan bunlar Antalya'nın işte sansür krizi ve sonrasındaki İstanbul'da yapılan ulusal yarışma döneminde çok sık dile, dile getirilen ve gerçekten çözüme muhtaç olduğu çok açıkça zikredilen konulardı. Festivallerin özellik sahibi olması gerektiği belediye başkanlarının aynı zamanda festival yöneticiliği yapmasının tuhaflığı ve işte tam seni söylediğin bütün bunların seçimlere bağlanıyor olması ve aslında yine Antalya örneğinde bir seçim malzemesine de dönüşüyor olması. Başlı başına film üretimi içeriği açısından problemli şeyler bunlar. Yani ifade etmesi bile çok hani o kadar bariz ifade etmesi bile tuhaf oluyor artık. Ee, ama bunları söylemekten başka da bir şey yok galiba elimizde. Ufaktan programımızın sonuna geliyoruz. Ee, tabii ki konular biz programda hep böyle oluyor. Tabii ki konuşacak konu çok var ama e, böyle ufak özetlerle geçiyoruz. Bir yandan tabii ki bütün bu konuştuklarımızı her zaman e, dev bir parantez haline getiren COVID gündemi var. Covid gündeminde bir yandan tabii ki dolu dizgin devam ediyor diyebiliriz maalesef ki. Son olarak sinemaların daha önce kontrolü normalleşme, adı altında e, açılan e, ve sınırlı şartlarda gösterimlere devam eden e, Temmuz ayından beri sinemaların tekrar kapatıldığı duyuruldu bu içerisinde. E, ve yıl sonuna kadar kapalı kalacak sinemalar, e, sinemaların özellikle bağımsız sinemaların ee, geleceği gerçekten soru işareti olmuş durumda tamamen. Ee, Beyolubu sineması yeni bir kampanya başlattı tekrar e, ayakta kalabilmek için. Onu da ufak bir duyurmuş olalım. Ee, o konudaki son yorumlarını rica edip Senem ufaktan programımızın sonuna gelelim. Ufakta bir e, pasikülün yenilenmesiyle ilgili de ufak bir küçük bir gelişmeler var. Onları da belki dinleriz Sen'den sonra. Tamam evet yani sinema salonlarının tekrar kapatılmış olduğu bilgisi aslında bize çok da yeni bir şey vermiyor üzerine konuşacak bir yandan dediğin gibi. Yani giderek derinleşen bir kriz e, devam edecek. Hani bağımsız salonlar dediğin gibi zaten çok zor durumda ama onun dışında bütün sektörde e, hani oldukça zor bir süreç be bekliyor herkesi. Hani pandemi artı ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizle beraber bu sektörün ne hale geleceğini Sanırım kimse tam olarak öngöremiyor ama kolay günler bizi beklemiyor. E, o anlamda da hani setlerde de hani daha yine esnem anlamında çok fazla bir üretim de yapılamıyor. Hani dizi ve reklam setlerinin devam ettiğini biliyoruz ve onları takip etmeye çalışıyoruz. Orada da durum pek iç açıcı değil yani setlerden sürekli e, pozitif vaka haberleri geliyor. Setler durduruluyor, devam ediliyor vesaire. Orada da çok sağlıklı maalesef bir süreç e, işlemiyor. O yüzden de hani setlerde çalışan herkes de... Ee, hani o kontrol mekanizmaları da çok e, sıkı takip edilmediği için birazcık kendi kaderlerine, yapım şirketlerinin taburlarına falan eline kalmış durumda. O yüzden maalesef durum orada pek iç açıcı değil. Bu konuyu hani aylık olarak böyle takip etmeye devam edeceğiz <gülüyor> gibi görünüyor. Çok bir kehanette bulunmak mümkün değil. Ee, fasikülle ilgiliden istersen hemen buradan bağlayıp devam edeyim. Aslında hani altyazı olarak bir e, yenilenme sürecine girdik bu dönemde. Hani birazcık pandemiyle bağlı olarak biz de tabii ki tamamen bir dijitalleşme ve yenileşme sürecinin içerisindeyiz e, bir yandan. Onunla e, bir parçası olarak Fasikül'ün web sitesini de e, yeniledik. E, bu haftadan itibaren yeni tasarımıyla Fasikül'e ulaşmak e, mümkün olacak. E, ve hani YouTube kanalından ve web sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan Hani e, yeni içeriklerle bu karantina süreçlerinde e, dijital dünyada varlığımızı sürdürmeye devam etmeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz Senem. Programımızın da sonuna geliyoruz. Senin de belirttiğin gibi Fasikül hem Açık Radyo'da her ayın son çarşambası, Açık Dergi'de yayında hem de bir yandan dijital yayınlarına devam ediyor. Çeşitli mecralardan sinema ifade özgürlüğü alanına katkı sağlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederiz dediğiniz için. Gelecek en son çarşambası görüşmek üzere. Görüşürüz. Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Açık Dergi